Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hazreti Resul'ün örnekliği çerçevesinde Medine'de 11 yıl ana başlığında sunduğumuz sunumların bugün 17.sini yapacağız inşallah. Bugünkü alt başlığımız Resul'ün konumu. Allah'ın Hz. Muhammed'e ayetlerini indirmeye başladığı andan itibaren Hz. Muhammed'in insan olarak konumu değişmeye başlamıştır. O güne kadar Hz. Peygamberimiz diğer insanlar arasında yaşayan normal, aklı selim sahibi, sağduyulu, güvenilir bir insan olarak, etik değerler olan, ahlaki değerleri olan bir insan olarak toplumda yaşarken belli bir dönem içine kapanmış, hıradağına gidiyor. Ve orada kendisine tebliğ gelmeye başladığı andan itibaren konumu, yaşamı değişmeye başladı. Elbette bütün insanlar gibi Hazreti Muhammed de insani değerlere sahipti. Kendisine vahiy geldi. Allah'ın vahiy gönderdiği hiçbir peygamber vahiy geldikten sonra farklı bir yapıya ulaşmadı. İnsani değerlerini hep sürdürdü. Ancak o insanlar, bütün rasuller ve peygamberimiz dahil. Hem insandılar, hem de vahiy alan insanlar Diğer insanlardan farklı olarak. Aynı zamanda Allah'ın dinini tebliğ ettiği toplumda, insanlara, inanmayanlara örnek olan insanlardı. Eşleri, çocukları, çocuklarının babası, büyüklerinin yeğenleri, akrabalarının bir parçası, en önemlisi, içinde yaşadıkları toplumların bir üyesiydiler. Hz. Muhammed'e inanmışlar, farklı, İnanmayanlar O'nun farklı görüyorlar. İnananlar O'nun ağzından çıkacak yeni bir vahyi beklerken, inanmayanlar acaba yine ne tür saçmalıklardan söz edecek diyorlardı. Rasullerden sonraki toplumların Allah'ın peygamberlerine atfettikleri olağanüstülük, kutsallık gibi Hz. Muhammed'de hiçbir değer yok. Yani ne putbelestlerin aradığı şeyler, ne de daha sonra Müslümanların peygamberlere atfettiği kutsallık ifadeleri içeren değerler yok. Hele kadim dinler olan Yahudiliğin, Hristiyanlığın anlattığı, mucizevi olaylarla önüne gelen engelleri kaldıran bir peygamber de değildir. Aslında Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar gelen bütün peygamberleri diğer insanlardan ayıran Önemli özellikleri olan mucizeleri yoktu. Hiçbirisinde. Ve onlar vahyolunan dine tabi oluyor ve onu toplumları içerisinde örnekleyerek yaşamlarına aktarıyorlar. Peygamberlere inanmayan toplumlar her zaman ben peygamberim diyenlerden olağanüstülükler beklemiştir. Çıkar çevrelerinin toplumlara yerleştirdiği peygamberlik inancı peygamber olanların olağanüstülük hikayeleri üzerine kuruludur. Yani toplumlardaki din inancının temelinde bir kutsallık mefhumları, insanları tanrılaştırma, ilahlaştırma mefhumları topluma gizliden gizli yerleştirilmiştir. Çıkar çevreleri. Ve bu yönde de hikayeler üretilmiştir sürekli. Onların ürettiği hikayeler ayrı bir yana Allah'ın Kur'an'da bahsettiği aslında orijinalinde buza diye geçmeyen ama Allah'ın ayet olarak veya delil olarak ifade ettiği bütün olaylar olağanüstülük olarak toplumların gördükleri o bütün olaylar hiçbir şekilde olağanüstülükten ibaret değildi. Bugün de içinde yaşadığımız toplumda her zaman gördüğümüz o günde olan şeylerdi. Fakat uslub olarak, anlatım biçimi olarak Allah uzun bir zaman dönemini kısa, önemli notlarıyla anlattığı için toplumların başlarına gelenleri bir delil olarak sunuyordu. Mesela toplumların, toplum önderlerinin inançlarını yönetimlerini sorgulayan her insanın başına gelebilecek çetin hayat koşulları, Hz. İbrahim'in hayat hikayesinden farklı değildi. Yani siz Hz. İbrahim'in hayat hikayesini alın, inceleyin, bir peygamber olmayan herhangi bir insanda içinde yaşadığı toplumda mevcut düzenek baş kaldırmışsa yeni bir fikir ortaya koymuşsa, yeni bir düşünce tarzı ortaya koymuşsa, bir mücadele ortaya koymuşsa, başına gelmeyen kalmıyordu. Aynı peygamberin Hazreti İbrahim'in başına gelmeyenin kalmadığı gibi. Doğu'da, Batı'da, Ortadoğuda nice örnek vardı ki peygamber olmadığı halde Hazreti İbrahim gibi topluma Toplumun önderlerine ters düşmüş, onlara karşı mücadele vermiş, sürgün edilmiş insanlar başka yerlerde nesiller oluşturmuşlardı. Yaşadıkları hayatta yetim iken, köleyken gösterdikleri insanlık örnekleriyle toplumların içinde yükselmiş, yönetim kademelerinde mevkilere, makamlara ulaşmış insanların hikayeleri Hz. Yusuf'un hikayesinden farklı değildi. Yine hayat içinde Hz. Musa'nın, Hazreti, Musa Hazreti Lut'un, Hz. Muhammed'in, Hz. Süleyman'ın hayat hikayesine benzer birçok insan örneği bulabilirsiniz. Kölelerin efendiliğe, efendilerin köleliğe düşme hikayeleri insanlık tarihimizdir demekmiş. Yine zenginlik içinde yüzenlerin fakirliğine, fakirlik içinde yüzenlerin zenginliğine tarihin sayfalarında şahit olduk. Bütün bu geçişleri, bütün bu hayat intikallerini, katmanlarını Allah Sünnetullah kavramı içerisinde, rasullerin hayat hikayelerinden ve resullere karşı toplumların hayat hikayelerinden örnekler vererek onların başlarından geçen bu geçiş süreçlerini artı doğal tabii olayları gördüğümüz yerlerdeki patlamaları, depremler, sel felaketleri, aşırı yağmurların getirdiği olaylar ve aşırı kuraklıkların aşırı kuraklıkların getirdiği olaylar veya da hastalıkların getirdiği olaylar. Savaşlar, savaşların akıbetleri. Bütün bunları Allah insanlığın dünyadaki yaşamında olumlu, olumsuz örnekler olarak bir imtihan, bir neden, bir delil olarak ortaya koyuyor. Ama bu anlatım içerisindeki o Olağanüstü gibi görünen olaylar normalde her zaman yaşanan olaylardı fakat birileri bunlardan mucize çıkarmayı amaçladı ve Allah'ın ayet dediği yere mucize dedi, Allah'ın delil dediği yere mucize dedi. Böyle çevirdi, böyle anlatmak istedi. Niye? Çünkü buradan bir çıkar sağlamayı, bir ifade sağlamayı istedi. Sıradan insan hikayeleriyle sıra dışı insan hikayeleri insanlık tarihinde önemli yer tutar. Resullerin hikayeleri elbette sıradan insan hikayelerine benzemeyecektir. Elbette yani. Her şeyden önce onların sıradanlığını bozan şey, Allah'ın onları insanlar arasından seçerek insanları uyarma, insanlara yeni inançlar, yeni ufuklar verme görevidir. Ve her şeyden önce bu görev, Resullük görevi başladığı anda itibaren sıradanlık bozuluyor. Ondan sonra hayat farklı bir mecraya giriyor. İşte bakıyoruz o farklı mecralarda kimi Resuller memleketlerinden sürgün edilmiş, kimi Resuller öldürülmüş, kimi Resuller yıllarca uğraştığı halde neticeye ulaşamamış ve Rabbine dönmüş. Demiş ki, yarabbim yapacak bir şeyim kalmadı. elimde güç kalmadı bitti. Sen bilirsin. Allah'a bırakmış Ve bazı resuller hastalıklarla pençeleşmiş. Bazı resuller görevin ağırlığından kaçmış. Sonacaymış dönmüş geriye. Vazgeçmiş, af dilemiş. Bütün bunlar insani unsurların o birdenbire üzerlerine yüklenen görev nedeniyle hayatlarının sıradanlığının bozuluşu ve yeni bir hayat mecrasına girişidir ki bunun sorumluluğunu üstlenmek insani bir olgu olarak her zaman mümkün bilirdi. Farklı insani özelliklerle de hayata yansıyordu. Nitekim öyle oldu. Her Resulün hayat hikayesine baktığınız zaman farklı insani özellikler var. Siz Hz. İbrahim'in karakteriyle, insani karakterleriyle, özellikleriyle Hz. Musa'yı kıyaslayamazsınız. Veya Hz. Muhammed'i kıyaslayamazsınız. Mümkün değil. Allah'ın rasulleri Tornadan çıkmış insan tipi değildir. Onlar da farklı insanlardır, farklı karakterleri yansıtır, farklı zekaları, farklı akılları, farklı muhakemeleri, farklı kalpleri var, farklı duyguları, farklı kültürleri, farklı yaşam biçimleri, farklı altları var. Ama ortak özelliklerine, Allah'ın onları seçmiş olması ve onlara insanlığın önüne koyacakları yeni bir insanlık anlayışını, yeni bir yaşam anlayışını, yeni bir inanç anlayışını sunmaları Allah'ın ayetleriyle donatılmış ve onun örnekliğini ve değerliğini yapmaları. Nitekim ayetlerde sadece rasullerden örnek verilmiyor bakın. Aynı zamanda sıra dışı hayat yaşayan insanlardan da örnek veriliyor. Fakirken zenginleşen, zenginken fakirleşen güçlü, kudretli toplumlar veya yöneticilerken körüleştirilen toplumlardan söz Aynı zamanda güçsüz, kudresiz toplumlarken ve yöneticilerken güçlenen, kudret sahibi olanlardan söz edilir. Toplumsal psikoloji çok enteresandır. Hepimiz insanız içinde yaşıyoruz. Zayıf karakterli olanlar, güce, kudrete, zenginliğe dair fantastik hikayeler üreterek kendilerini teselli ederler. Bir nevi kaderciliğe oynarlar. Kadercilik yaparlar yani. Zayıflar, gücü, kudreti, zenginliği. Önce kafalarına kutsarlar, sonra ona dair fantastik hikayeler üreterek kendilerine teselli ederler. Bu tür umutlar içinde olmasalar hayatları çekilmez hale gelir. Bu psikolojik bir olaydır. Değilse insan içinde yaşadığı zor şartlara her zaman tahammül edemez. İster inanan olsun, ister inanmayan olsun, ister ateist olsun, ister Müslüman olsun, ister Budist olsun, ister Hristiyan, ister Yahudi olsun fark etmiyor. İnsan hangi inançtan olsun zayıf karakterliyse içinde yaşadığı hayat şartlarında kendini teselli edecek, tatmin edecek ve o şartları kendi benliğinde yaşatacak fantastik hikayeleridir. Düşünebiliyor musunuz? Zindana atılmış bir kişi 20-25 yıl yaşayabiliyor veya bir forsa eskiden ayakları zincirle gemiye bağlı forsa aynı yerde uyuyor, aynı yerde yiyor ve geminin küreklerini çekiyor. Kaç yıl? Çoğu ölünceye kadar. Birileri kurtaracak veya başka bir düşman kurtaracak, onlara bir şey yapacak veyahut da başka loylar gerçek. Ve insan orada kendini yaşatıyor. Bunun gibi aynı zamanda güçlüler de, güçlü olanlar da, güçlerinin, kudretlerinin, zenginliklerinin kaynağını, dayanağını fantastik hikayelerle süslerler. Firavun, ben sizin tanrınız değil miyim derken, o tanrılık kavramını o insan bedeniyle birleştirmeyi öğrenmiştir. Ta çocukluğundan itibaren. Toplum bunu öğrenmiştir. Topluma bu hikayeler anlatılmıştır. Veya zengin bir insan zenginliğin kaynaklarını veya işte doğuda toprak ağası, köyün, köylülerin ve içindeki hayvanların, içindeki her türlü varlığın sahibi olan kişi, önce kendisini bu noktada ikna etmiş, sonra orada yaşayan herkes buna ikna edilmiştir ve buna ikna eden insanlar vardır. Kültür vardır, hikayeler vardır. Hiçbir insan köksüz olmayı istemez bir yere bağlı olmak ister. Dolayısıyla o bağlılık çerçevesinde kendisine fantastik hikayelerle bir kültür oluşturur, bir inanç oluşturur. Bulundukları mevkinin, makamın, gücün, toplumsal yasa çerçevesinde haklı gerekçelere dayandığını iddia ederler. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir mahkeme kuruluyor, örnekleyelim. İki tane, üç tane, dört tane hakim yani insan ortaya çıkıyor ve ben diyor şu, şu, şu, şu yasalara olarak senin ölümüne hükmediyorumdur. Örnek yere. Bunun bir mantığı, bir kültürü yerleştirilmedikten sonra onun kabulü toplumda veya bazı güçler tarafından mümkün değildir. Dört kişi bir insanın veya üç kişi veya bir kişi bir insanın hayatıyla ilgili hüküm verebiliyor ve kimse buna bir şey demiyor. Bu bir kültürdür. Bu bir inançtır. Bu bir aidiyettir. Ve bu kültürler, bu inançlar, bu konumlar, bu mevkiler, bu makamlar yasallaştırılır. Yasa haline gelir. Toplumsal yasa, inanç yasası haline gelir. Bunun için toplumların kültürlerine, yaratılışın özlerine aykırı düşünceler yerleştirirler. Böylece. Mesela köle kalmak, köle olmak anlayışı, saltanat anlayışları. Babadan oğula geçiş iktidar anlayışları, çocuklarımıza okumaktan zevk aldığımız masallarda anlatılan krallar, padişahlar, devler, prensler, prensesler anlayışları hepsi toplumsal zeka, toplumsal kabul yasaları oluşturmak içindir. Belli bir kültürü o küçücük çocukların kafasında vererek başlarız yetiştirmeye. Ne üzerine yetiştiriyoruz? Bir toplumsal kültür üzerine yetiştiriyoruz. Ve o toplumsal kültür üzerine yetiştirirken Allah'ın yaratılış yasalarıyla ortaya koyduğu her noktayı alabora ediyoruz. Toplumların bilgisine, bilincine yerleştirilen veraset mantığıyla hiç kimse diğer insanlardan farkı yokken Toplumlara kral, imparator, padişah olanları yadırgamaz. Çünkü velaset anlayışı, iktidar velaseti anlayışı onu normal görür. Toplumların bilgisine, bilincine yerleştirilen velaset, varislik kavramı, alın teri, emek yokken birdenbire zenginleşen insanları yadırgamaz. Dün, bugün ve yarın toplumların ürettiği tüm değerler, güce, kudrete, köleliğe, fakirliğe, zenginliğe dair ürettikleri kavramlar, fantastik hikayelerle insanlar arasındaki farklılaşmaları, sınıflaşmaları normal hale getirir ve getirecektir. Allah ayetlerinde bu tür değerlere insanların hayat yaşamlarına dair örnekler verirken, insanların ürettiği her değere, her yaşama bir yorum getirir Allah'ın ayetleri. Eğer biz Allah'ın kitabına insanların hayatını okumak gözüyle bakarsak, İnsanların Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar gelen süreç içerisinde insanın yaratılışının dışındaki gelişmelerini ve yaratılışa yönlendirmek için ortaya konulan mücadelenin aradaki özlerini, ayrışmalarını kavramak için bakarsak bütün bu değerlendirmelerin o ayetlerin içerisinde insanların gözünün önüne serildiğini göreceğiz. Ne zaman? O ayetleri kutsanmış değerlerden arındırdığımız zaman normal, İnsanın hayatına hitap ettiğine inandığımız ve insanın hayatında geçen her türlü değişimin ve yaşam hikayelerinin gerçekte o insanlığın yaratılış özünden sapmaları ve artı yaratılış özüne tekrar döndürme mücadelelerinin mihengini oluşturduğunu anladığımız gibi. Allah'ın getirdiği yorumun özü insanların dünyada imtihanından ibarettir. İnsanların dünyadaki yaşamı onların imtihanından ibarettir. Allah ayetlerinde hangi olayı anlatırsan nasılsın, sonuçta o insanlar bulunduğu her konumda her şartta imtihan içindedirler. Hangi hal dolusu olsun? Tahrif olmadığına, değiştirilmediğine inandığımız Allah'ın kitabı. Kur'an'ın orijinalinde mucize diye bir şey yok, kelime var. Buna rağmen insanlar toplumsal psikolojik zaaflarla mucizelerle ilgili fantastik hikayeler üretmişler. Allah'ın dinine sokmaya çalışmışlardır. Geçmiş kavimlerden Yahudiler, Hristiyanlar böyle yapmışlardır. Müslümanlar böyle yapmışlardır. Bunun nedeni Allah'a inandıklarını iddia edenler sünnetullah kavramındaki bir hayata, imtihanın özeti doğrultusundaki bir hayata, Allah'ın nimet, takdir, adalet kavramlarındaki bir hayata inanmak istememişlerdir Gerçekte. Böyle bir hayatı algılamak ve böyle bir hayata inanmak ve böyle bir hayatı Yaşamak istememişlerdir. Allah'ın işaret ettiği gibi insanların hayatını normallik içinde seyretmiş olsalardı mucizevi olaylara rastlamayacaklardı. Toplumsal yaşamlarındaki geçişler, insanların yaşadığı dünya üzerine meydana gelen değişmeler, değişimler, insanların mücadelelerine göre şekillenen hayatlar, kendi seyirlerinde olağanüstü gibi görünecek neticeler doğurmuştur. Mutlaka sıradanlıktan çıkmış, sıra dışı hayatlara doğurmuş. Örneğin Barış zamanında herkes işinde, gücünde normal bir hayat yaşarken ve bu normal hayat içerisinde bazıları sıfırdan çıkıp zengin olurken, bazıları hiç elinde 5 kuruşu yokken, hatta köyde çobanken örnekleyelim. Oralarda okuyup çalışıp üniversite sınavında birinci olup en değerli okullara bedava okumak için çağrılırken önemli bir olay gerçekleşmiştir. Sıradışı bir olay gerçekleşmiştir. İnsanlığın başına bela olan savaşlar, o savaşlarda bir sürü insanın o savaş şartlarında sıra dışı hayat yaşamasına ve bu hayatın arkasından da sıra dışı insan hikayeleri oluşturmasına neden olmuştur. Allah ayetlerinde bu sıra dışı hayatları ve sıra içi hayatları bize sunuyor. Allah'ın ayetlerinde bu örneklerden söz ederken, mucize olarak dile getirilmemesine dikkat etmeyenler, bütün bunları mucize olarak algılamanın daha kolay olduğuna inanmışlardır. Yani insan hayatını Allah'ın anlatmak istediği gerçekleri öğrenme yerine hemen kolay bir şekilde olayları mucize algısıyla almayı ve insanlara da mucize algısıyla sunmayı öne çıkarmışlar. Ve böylece insan hayatını öğrenme yerine basit belli bir kalıbı öğrenmeyi amaçlar. Bütün bunları mucize olarak algılamanın daha kolay olduğuna inanmışlar. Dikkat etme yerine. İnsan hayatını okuma yerine ki Allah'ın ikra ayetiyle ortaya koyduğu şey neydi? Yazılmış herhangi bir şey okumak değildi. Rabbin adıyla hayatı okumak, varlıkları okumak, dünyayı okumak, geleceği okumak, geçmişi okumak, Allah'ın gönderdiği ayetler doğrultusunda insan yaşamını okumaktı. Ama bu okumayı üstlenme yerine daha basit algılarla, daha standart algılarla, daha dogmatik algılarla İnsan hayatını okumanın dışına çıkmış ve insanlardan bazılarını kutsallaştırarak, müzevi olaylar çerçevesinde değerlendirerek ne yapmıştır? O hayatın içinden çıkıvermiştir. Anlama yerine, o hayatın içinde olma yerine, o hayatın içinden çıkmıştır. Üstlenmeleri gereken hayat olması yerine, hayatın sorumlulukları yerine, ucuzluğu, kaderciliği öne çıkarmışlardır. Aslında dikkatle baksalar, toplumların ürettiği mucize kavramı kadercilik anlayışının bir uzantısıdır. O peygamberlerin mucizesi var, bizim yok. O peygamberlere, Allah'a yakın olanların kerametleri var, bizim yok. Biz basit, sıradan insanlarız. Bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Onların elinde her türlü güç var. Bitti. Onlar sahabe. Bitti. Bizimle onların arasında hiçbir irtibat yok. İnsanın sorumluluklarından kaçmasıdır. Allah'ın ona yüklediği sorumluluklardan kaçmanın yoludur ve bu yolu geleneksel din kültürü insanlara öğretmektedir. Kadercilik anlayışıdır Kadercilik anlayışı insanın iktidarsızlığına dayanan bir teslimiyetten ibarettir. Bu nedenle insanlar kendilerini iktidarsız görecekleri her konuda hayatta gerçekleşen bir şey gördüklerinde mucize bu. Bizim gibi insanlar yapılmaz demişlerdir. Hazreti Muhammed Allah'ın onu resul seçtiğinden itibaren artık Müslümandır. Resuldür. Allah'ın ona gönderdiği ayetler doğrultusunda toplumdaki yapılanmasında değişiklikler yapacaktır. İnsani tavırlarını, aile reisliğini, eşliğini, babalığını, toplumdaki kişiliğini, maddi varlıklarını ayetlere göre değerlendirecek ve şekillendirecek. Allah ona nimet olarak toplumun önderliğini, imamlığını liderliğini nasip ettiğinde de aynı şeyi yapacaktır. Çünkü Allah'ın ona sunduğu her şey bir nimettir. Resullük bir nimettir, eşler bir nimettir, çocuklar bir nimettir, iktidar bir nimettir, liderlikler bir nimettir. Hz. Muhammed insan olarak diğer insanların uğradığı bütün insani olguları yaşar. Acıkır, susar, terler, hastalanır, korkar, sevinir, ağlar, güler, acı çeker. Geleceğe dair hayal kurar. Elinde olan olmayan tüm olguları yaşar. Onun bütün sevdiklerinin hidayetini istemesi elinde değildir. İnsani olarak öyle ister. Ben de, sen de, hepimiz, siz de. Çok sevdiğimiz birinin Müslüman olmasını, Müslüman kalmasını, hidayet üzerine bu hayatı yaşamasını ve ölmesini istersiniz. Ama hidayet elimizde değildir. Resulün de elinde değildir. Çocukları ölürken ağlaması elinde değildir. İnsandır. Halbuki o çocuk ölürken Allah'a gider. Zaten insanların hepsi ölecektir. Hepsi dünyaya imtihan için gelmiş ve ölüm sıradan bir iştir. Eğer Allah'ın ayetine baktığınız zaman doğumda imtihan salonuna giren insan ölümle imtihan salonundan çıkar. Bitti. Bu özü Kur'an'ın özünde anlayan, bilen, yaşayan, idrak eden Resul çocuğu ölürken ağlar insan Dünyadaki insani varlığı onu bir nebze olsun dünyaya bağlar, dünyadaki kavramlara bağlar. Kızı Fatıma'ya, babanın peygamberliğine güvenme, Allah'a olan inancına güven, üzerine düşen görevleri yap demesi insaniliğindendir. Bilir ki, üzerinde onu insanlığından çıkaracak hiçbir unsur yoktur. Yani, peygamberin kendisi de insandır, kızı hata yaparsa kurtaramayacaktır. Çünkü insanlık sıfatının dışına çıkamayacaktır. Dolayısıyla insanlık sıfatının dışına çıkamayacağı için de kızına yardım edemeyecektir. İlahlaşamayacaktır. Bilir ki üzerinde onu insanlığından çıkaracak hiçbir unsur yoktur. İnsan oluşunun dışında hiçbir özelliği yoktur. İlahi kutsallığı yoktur. Günümüz deyimiyle tanrısal değildir. Peygamber kendisinin kutsal olmadığını, tanrısal olmadığını bilir. Ona göre davranır. Ona göre hareket eder. Ona göre hayatını yaşar. Ayetler onu beşer yani insan olarak tarif eder. Peygamber kendisini beşer olarak tarif eder. Savaşta dişi kırılır. Savaş çadırının önünde onu korumak için nöbetçiler vardır. Benim diğer insanlardan üstünlüğüm vardır üstünlüklerimle, elimdeki güçlerle düşmanlarımı yerler eksan ederim. Resulün ağzından hiçbir zaman böyle bir şey çıkmaz. Hz Muhammed adına uydurulan kutsallık, üstünlük içeren sözlerin onunla hiçbir ilgisi yoktur. Hatta okurken dikkat edin o tür sözlere, otur tür hadiselere, o tür olaylara peygamberin mucizevi olayları anlatılırken veya onun üstünlüğüne anlatılırken o anlatılan sözlerin içine bakın, o sözlerin hiçbirisi Rasulün ağzından çıkan bir söz değildir. Mesela Rasul, benim başımda bulut vardı demez. Birleri onun başının üstünde bulut vardılar. Rasul, benim sağdım süt bütün topluma yetti demez. Bu Allah'ın müzesidir demez. Birleri Rasul'ün sağlığı sağdığı süt bütün topluma yetti der. Halbuki herkes süt kasesini içer gibi yapıp, Müslüman kardeşinin içsin diye yanındakine vermiştir ve böylece bütün toplumda dolaşmıştır. Toplumsal fedakarlığından, paylaşımından, nezaketinden habersiz olanlar bu tür görüntüleri mucize olarak tanımlayabilirler. Tanımlamışlardır da. Hazreti Muhammed dahi hiçbir rasul insani vasıfların dışında hareket etmemişler, edememişlerdir. Yunanların mitolojik efsanelerine benzer hikayeler uyduran İsrailoğulları rasulleri İnsanları kutsayarak tanrılaştırmışlardır. Tanrılar arasında çekişme, savaş doğurmuşlardır. Böylece Zeus'un karşısında pazarlık eden diğer tanrılar gibi Resul'e de uydurulan mitolojik miras hikayesinde Allah ile pazarlık getirmişlerdir. Zeus'un tapınağını dolaşan kutsal varlıklar gibi Resul'de miras hikayesiyle Allah'ın hükümran olduğu dünya, alemde dolaştırılmış Cennet, cehennem gösterilmiş, geçmiş peygamberlerle konuşturulmuştur. Benzeri hikayeler, Yunan mitolojisinde, İsrailiyet kaynaklarında da vardır. Hele fantastik veya bugünkü deyimle bilim kurgu benzerliğinde İbni Arabi müthiş kurular yapar. Kendisini tanrılaştırırken, rasulleri bile gölgede bırakır. İnançları zayıf olan bütün toplumlar, fantastik hikaye üretme yarışında sanki sıraya girmişlerdir. Bunun nedeni, inancın zayıf oluşu, inancın akılda, mantıkta, kalpte teşekkül etmemesi, Allah'ın ayetlerinde söz ettiği hidayet olgusunun inandım diyenlerde olmamasıdır. Değilse, inananlar ayetlere göre inanır, Resullerin konumunu ayetlere göre anlar, insanların ürettiği değerlerden uzak dururdu. Çünkü insanların ürettiği tüm değerler yalandan başka bir şey değildir. Allah, rasuller seçerek, ayetler göndererek insanların bilgilerini, düşüncelerini insanların ürettiği pisliklerden arındırmak ister. Ancak insan, ürettiği yalanların, ürettiği pisliklerin içerisinde kendisini hidayette zanneder. Hz. Muhammed'in hayatında iki dönem vardır. Birincisi Mekke dönemi. Mekke'de 12 yıl çalışmalarımızda bu dönemle ilgili ayrıntılardan söz etmiştik. İnsan olarak Rasul, Mekke hayatında sıkıntılar yaşamış, acılar çekmiş, birçok zorluklarla mücadele etmiştir. resulde insani vasıfların dışında hiçbir üstünlük görmeyen putperestler, ondan olağanüstülükler istemiş. O, ben sadece beşerim, bana Allah neyi gönderdilse, onu size bildiririm demiştir. Çektiği sıkıntıları, acıları, zorlukları aşacak, herhangi bir üstünlüğü olmamıştır. Yani ne Amerikan rambosu gibi karşısına çıkan bütün düşmanları yerle ihsan etmiş, ne elinde sihirli bir değnek, bütün tehlikeleri, bütün o sıkıntıları ortadan kaldıracak mucizevi olaylar gerçekleştirmemiştir. Mekke'de Müslümanlar, inananlar, iskence görürken, acılar çekerken, öldürülürken, yaralanırken onun elinde sihirli bir değnek yoktur ki hemen uzatsın, kurtarsın. Günümüzün fantastik kahramanları bile, bireysel güç, zeka, beceri itibariyle baktığın zaman hikayelerine Resullerden çok üstündür. Çünkü insan böyle üstün, vasıflı kahramanlar yaratarak kendini, kendi aziyetini kutsar. Kaderciliğine bürünür. Mekke hayatında Hz. Muhammed Allah'ın elçisidir. İnsan olarak diğer insanlar gibi sorumluluklar üstlenir. O nedenle ben Müslümanların ilçiyim der. Peygamberliğinin yanında inanan insanların lideridir. Ancak Resulün Mekke'deki liderliği gelen ayetlerle sınırlıdır. O bizzat Mekke'de bir toplum oluşturarak, başında bir lider olarak görevliler atayarak o toplumu yönetmiş değildir. Müslümanları. Toplumu ayetlerin dışında biçimlendirmeye örgütlemeye gitmemiştir. Kendine yardımcılar atamamış, yönetim kadrosu oluşturmamıştır. Hz. Muhammed Medine'ye geçince sorumlulukları artmıştır. Artık o, insani vasıflarının yanında Medine devletinin başkanıdır. Savaşlarda ordu komutanıdır. Ortaya çıkan hukuksal olaylarda fakihtir devleti yönetmek için yönetim kademesi oluşturur. Medine'de yaşayan putperest Arapları, Yahudileri yönetmektedir. Yönetim sırasında meşver insanları oluşturmuştur. Hz. Muhammed'in Medine'deki liderliği, Mekke'deki liderliğine benzemez. Medine'deki liderlik, otoriterlik, hüküm vericilik, uygulayıcılık, cezalandırıcılık esasına dayanır. Halbuki Mekke'deki liderlikte otoriterlik, hüküm vericilik, uygulayıcılık, cezalandırıcılık yok. Mekke'deki liderliği tavsiyeler üzerine teşekkür ederken Medine'deki liderliği emredicilik esasına dayanır. Liderle toplum arasında biatleşmede Mekke ve Medine farklı büyük özellikler taşır. Mekke'de Resulün lider olarak biat aldığından söz edilmez. Mekke'de kelime-i tevhid üzerine söz alıyor. Yani inananlar Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna biat ederler. Bunun dışında ne tarihi bilgilerde ne de hadislerde Mekke'de Resul'ün lider olarak biat aldığından söz edilmez. Resul'ün Mekke'de kişisel liderlik olarak aldığı tek biat, ikinci akıda biatında Medeniler içindir. Resul aynı dönemde Mekkelilerden aynı türde biat almamıştır. Medine'de alınan biatta ise inananlar kelime-i tevhid üzerine söz verirlerken ister inansın ister inanmasın, toplumu oluşturan bütün insanlar, Rasul'e toplumun lideri olarak biat etmişlerdir. Yaptıkları biatle, Hazreti Muhammed'in liderliğini kabul etmişler. Kabul ettikleri liderlik kapsamında Hazreti Muhammed'in emrine boyun eğeceklerine, verdikleri hükümleri yerine getireceklerine, hukuki konularda hakemliğini kabul edeceklerine söz vermişlerdir. Böylece Hazreti Muhammed'in Medine'deki liderliği Nisa suresinin 59. ayetinde belirtilen ey inananlar! Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz Allah'a ve ahiret dinine inanmışsanız, onun halini Allah'a ve Resulüne bırakın. Bu hayırlı ve netice itibariyle güzeldir ayetiyle belirtilen güzelliktir Yapılan Medine vesikasına göre Medine'de yaşayan Yahudiler de, putperest Araplar da aranızdan seçtiğiniz emir sahiplerine uyun ifadesi içerisindeki özde Hazreti Muhammed'i seçtiği emir sahipleri olarak görmüşlerdir ve ona göre hareket etmişlerdir. Elbette bu liderliğin uygulanmasında toplumların kendi liderleri önemli işler görmüştür. Resulün o gün uygulamasına baktığımız zaman, Yahudi kabileleri kendi liderleriyle, putperest Arap kabileleri kendi liderleriyle Resul'e tek tek bağlılıklarını bildirerek ve arada Medine Vesikası'na imza atarak ne yapmışlardır? Resul'e biatını ve onun liderliğini tasdiklemişlerdir. Ne Resul, ne de Resul'ün seçtiği emir sahipleri, birek olarak Yahudilere, putperest Araplara liderlik etmemiştir. Yani, Şöyle diyelim, Resulü Mekke'de liderdir. Herhangi bir Yahudi'ye, sokaktaki bir Yahudi'ye sen şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın dememiştir. Yani gerekmemiştir. Zaten orada bir saygınlık esamesi sürekli ortaya çıkarmıştır. Bir Yahudi toplumuyla bir şey konuşulacaksa onunla ilgili lideriyle konuşulmuştur, bitmiştir. Ancak ileride bahsedeceğim. Kendi aralarındaki ilişkilerde bu toplumlar, bir açmaza düşerlerse herhangi bir vatandaşla mazuratını Resul'e getirebilmiştir. Ama normal işleyişte bu aradaki nezaketi, saygıyı Resul hiçbir zaman bozmamıştır. Hiçbir zaman bu ziyeni terk etmemiştir. Medine vesikası uygulamalarında Hazreti Muhammed Medine'nin gideridir. O dönemlerde toplumlar küçüktü. Nitekim Medine'de 10 bin civarında insan yaşıyordu. Onun için bugünkü gibi Yasama, yargı, yürütme esaslarında yapılanmalar yoktur. Yasama, yargı, yürütme tek kişide toplanıyordu o zamanlar. Bugün kavramlarda konuşursak. Hz. Muhammed'in yetkisinde yasama, yargı, yürütme var. Elbette İslam'ın temeline göre Müslümanlar için yasama Allah'a aittir. La ilahe illallah. Allah'tan başka hüküman yoktur. Resulün bu noktada Allah'ın ayetlerinin olduğu yerde yasama hakkı yoktur. Bundan sonraki bölümlerde ileride Allah'ın ayet göndermediği durumlarda Resul'ün neler yaptığına ilişkin geniş değerlendirmeler yapacağız. Önümüzdeki hafda. Hz. Muhammed Medine'nin lideri olarak Allah'ın gönderdiği yasayı uygulayacak, Allah'ın yasa göndermediği konularda çözüm bularak hükmedecek, putperest Arap ve Yahudilerle yapılan anlaşma gereği ortaya çıkan hukuksal anlaşmazlıklarında hakemlik görevi yapacaktır. İşin özeti buydu. Bütün bunlar Medine'deki 11 yıllık süreçte gerçekleşti. Her Yahudi kabilesi aralarında çıkan anlaşmazlıklarda hahamlarına meseleyi götürüyor, hahamlar karar veriyor, hahamlarının kararlarında mağdur edildiğine inananlar konuyu Resul'e getiriyorlar. Resul onların hukukunu esas alıyor, kendi hukuklarına göre hükmediyordu. Sorunla ilgili şahitleri dinliyor, delilleri değerlendiriyor, hahamların hükümlerine esas olan Tevrat hükümlerine bakıyordu. Nitekim Maide suresindeki 43'ten 50'ye kadar ki olan ayetler bu tür konularda geldiği rivayet edilir. Hatta birçok hadiste geçen hükümler, yani bugün Kütübüs'te de bulunan birçok hadiste geçen hükümler, o Medine'de Resulullah uygulamalar yaparken, hadisleri nakleden insanların bu uygulamaları görerek Resulullah şunu şöyle yapmıştı, bunu böyle yapmıştı, şunu şöyle demişti, buna böyle demişti veya şu halde böyle karar vermişti, bu olayda şöyle karar vermişti diye örneklediği olayların birçoğu Yahudilere ve Fütteres Araplara aittir. Onların aralarındaki çekişmelere, anlaşmazlıklara aittir. Mesela bunlardan en belli başlı olanı, öne çıkanı rejim meselesidir. Rejim meselesi Müslümanların arasındaki hukusal uygulamanın neticesi değil Yahudi toplumundaki uygulamaya aittir. Nitekim o gün biliyorsunuz defalarca anlatıyorum Medine'de 10.000 nüfus yaşıyor 10.000 nüfusun 1500'ü Müslüman 4000'i Yahudi, 4500'ü Putteres Arap'tı. Yani toplumun %85'i başka bir hayat yaşıyordu ve bu hayattaki anlaşmazlıklarda bu hayattaki çelişkilerde. Resulullah hem lider hem hakem. Birçok sorun o toplumların sorunları da Resulullah'ın önüne geliyordu. O da hakem olarak karar vermek zorundaydı. Şimdi onun, o toplumun yüzde seksen oluşturan insanların çıkardığı sorunları, o sorunları çözen hükümlerini gören insanlar, etrafındaki meselenin özünü kavramamış bazı insanlar, örnekleyelim Ebu Hureyre gibi insanlar, Resulullah'ın o hadiselerde neler yaptığını gördüğü zaman başlıyor da anlatmıyor. Resulullah bir gün şöyle yaptı, bir gün böyle yaptı. Neden için yaptığı, yaptı, yaptığı, yaptı, yaptı neden, hangi meseleden dolayı yapıldı bunlarla ilgili derin ayrıntıya, derin bilgiye sahip değil. Ama Resulullah'ın yanında danışman olarak bulunan, sürekli yardımcıları ve arkadaşları olarak bulunan kişilere bakıyorsunuz. Kim bunlar? İşte mesela Hazreti Ömer. Kim bunlar? Hazreti Osman. Kim bunlar? Hazreti Ebu Bekir. Bu hayat içerisinde kaç tane örnek, kaç tane hadis bize nakletmiştir? Diye sorduğumuz zaman sayıların toplamı yüzü geçmiyor. Nakletmeyerek ihanet etmemişlerdir etmişlerdir? Yoksa bunlar zaten bizim İslami meselemizi veya Müslümanların meselelerini ilgilendirmiyor. Bunlar zaten diğer toplumların meselelerini bizi çok ilgilendirmiyor diye esmi geçmişlerdir. İşte burası işin bantelidir. Resulün Mekke'de uyguladığı hukuksal çözümleri şu şekilde özetleyebiliriz. 1- Allah'ın gönderdiği yasaların uygulanması. 2- Allah'ın hüküm göndermediği konularda kendisinin hüküm vermesi. 3- Medine vesikası hükümlerine göre Müslüman olmayan toplum arasına çıkan anlaşmazlıklarda hakemlik ederek olaylara hükmetmesi. Dolayısıyla Resulullah'ın hayatında 3 tane hüküm özeti var. Bir, Allah'ın hükümleriyle hükmetmek. iki Allah'ın hükümlerinin olmadığı yerde iradesiyle, kendi aklıyla iştahat ederek hükmetmek. Üç, Yahudiler ve putperestler arasında çıkan anlaşmazlıklarda, mağdur olanların davalarına bakarak o davalarda sonuç hükmünü vermek. Şimdi, Resulullah'ın hayatından biz tarih getirirsek veya Resulullah'ın hayatından onun yaptıkları ile ilgili söz, fiil ve tahvirlerle ilgili bir Hadis külliyatı getirirsek hangisinin hangisine ait olduğunu bilmemiz gerekir. Bilmiyorsak çuvallarız. Geçmişte geleneksel kültürde Müslümanların çuvallarıyla Bütün bu olaylar Resulün Medine'deki otoriterlik kapsamında esas Resulullah orada otoriterdir ve otoriter olarak hükmedicidir. Ve elde iki tane kaynak vardır kendisinin dışında. Birisi Allah'ın ortaya koyduğu hükümlerdir. Diğeri Medine vesikasının hükümleridir. Medine vesikasının hükümlerine göre de hükmedecektir. Allah'ın ayetlerine göre de hükmedecektir. Bunların hiçbirinde yoksa insanlara kendisi hükmedecektir. Resulün Medine'deki uygulamalarında insani düşünceleri, tavsiyeleri de mevcut. Yani hükmediciliğin dışında tavsiye de mevcut. Şöyle yaparsanız daha iyi olur, böyle yaparsanız daha iyi olur gibi. Resulün insani tavırları her zaman o hükmedicilik kavramının dışında daima ayrıdır. Yani insani olarak insanlara bir şeyler söylemesi, çocuklarla konuşması, eşleriyle konuşması, kendi çocuklarıyla ilgilenmesi, sahabeyine ilgilenmesi, onların sağlıklarıyla, işleriyle, güçleriyle ilgilenmesi ayrı bir olaydır. Ve bunları da yapmıştır. Resulün Mekke ve Medine uygulamalarında liderlik kavramı farklılıklar taşır. Farklılıklar, farklılıkları esas alarak liderliği şu başlık altında kısaca inceleyebiliriz. Aslında bu konuda 25 yıl önce falan 100 sayfanın üzerinde bir risale yazmıştım ama burada çok kısa bir inceleme yapacağım. Fikri liderlik yani inancın ve düşüncenin liderliği Rasulün farz olan liderliği Rasulün tavsiye liderliği yani nafile, sünnet liderlik klasik fıkıh diliyle. Fikri liderlik Allah'ın gönderdiği dinin temelidir kişilere bağlılığı ortadan kaldırır. Fikri liderlikte kişi yoktur. Allah'a bağlılığı esas alan Allah'ın dini, Allah'tan gelen bilgi, hükümler çerçevesinde insanda oluşacak fikrin, inancın liderliğini esas alır. Her şeyi en iyi bilen Allah'tır. İnsanlar için en doğru, en hayırlı hükümleri gönderen Allah'tır. Adalet yalnız Allah'ın yasalarındadır. Bu özel çerçevesinde oluşan Allah'ın dini, çeşitli konulardaki bilgilerle insanları güçlendirir. Bilgi açısından güçlenen insan, Allah'ın gönderdiği bilgilerle hayatı okumaya başladığında yanılmaz. İnsani zaaflardan arınır. Allah'ın yasalarını samimiyetle uygulamaya başladığında da hak, adalet, insanlık arasına teşekkül eder. Fikir dediğimiz şey insanın olaylara verdiği hükümdür. Olay dediğimiz zaman insanın karşısına çıkan her şeydir. Beş duyumuzla algıladığımız, algılamadığımız, karşımıza sorun olarak çıkan çıkmayan, bizi direkt veya endirek yani dolaylı olarak ilgilendiren her şey olaydır. İnsanlar olayları algılamak için bir düşünce, bir metot oluşturur. Algladığı olayları yorumlar sonuçlandırır. Her sonuçlanan şey, insanın olayla ilgili fikridir. Fikrinde aklen, mantıken, kalben, tatmin olan, yani sonucun tamamıyla gerçek, hak olduğunu inanan fikrine dair inancını oluşturur. Müslümanların inancının temeli olarak gördüğü Allah'tan başka ilah yoktur prensibi, Allah'a inanan insanların Fikrinin, düşüncesinin, inancının temelini oluşturur. Bu oluşum inanan her insan için geçerlidir. Yani bir toplum içinde yaşayan herhangi bir insan, o toplum Müslüman diye Müslüman kabul edilmez. Hani klasik fikirde, klasik kültürde Müslümanların kültüründe şey var. Fazıl ayın fazıl kifayet tabirleri var. Yani fazıl ayın herkese ait olan. Farz-ı o toplumda bir kısmı insanın yaptığı zaman diğerlerinde yapmış olmasını sağlayan bir unsur. Yani herkes o konuda yapması gerekmeyebilir. Bir kısım yapsın, o yerine gelmiş olur o iş. Mesela işte cenaze var, cenazeyi herkesin kılması önemli değil. Bir kısım insan kılarsa cenazeyle ile ilgili görevini yapmış olur. Bunun gibi Allah'tan başka ilah yoktur prensibine esas alan fikrin, düşüncenin kişisel olduğu her Müslüman'ı ilgilendirir. Ilgilendir Toplum içinde bazı insanlar, Allah'tan başka ilah yoktur prensibini bilincine, iktidarına almış olsun ama diğerleri almamış olsun. Yeterlidir denmez. Denemez. Çünkü bu, inançla ilgili bir sorundur. Müslümanlıkla ilgili bir sorundur. Kişiseldir. İşte geçmiş klasik kültür, bu kişiselliği kaldırıp, bu bilgiyi ve bilinci bazı ekabire verip görevi diğer insanları cahil bırakır. Yani diğer insanlar Allah'tan başka ilah yoktur prensibinde oluşturacağı fikrin, düşüncenin, inancın oluşması gerekmez derler. Bir mukallit toplumu, bir taklitçi toplum oluştururlar. Halbuki Allah'tan başka ilah yoktur prensibine inanmak bütün toplumu ilgilendiren bir şey. olaydır, esastır. Ta ki rüş ermemiş çocuklar hariç Deliler hariç örnekleyelim. Dolayısıyla Müslümanların inancı kişiseldir. Kişilerin tek tek iman etmeleri esastır. Yani her Müslüman kelimeyi tevhid ilkesine tek başına iman eder. İman ederken özgürdür. Tevhide imanla her Müslüman Allah'ı yaşamını düzenleyen yöneten olarak kabul eder. Bugün böyle değil. Bugün bıdı bıdı var. Kelimeyi tevhid getiriyor eşheden la ilahe illallah ve eşhedenne muhammeden abduhu Ne dedi? Bilmez ama bilince dönüştüğü zaman, düşünceye dönüştüğü zaman, fikre dönüştüğü zaman ne olacaktır? Ben bu sözle Allah'ı yaşamı düzenleyen, yöneten olarak kabul ediyorum diyecektir. Bu inançla, bu bilgiyle diyecektir. Yaşamını Allah'ın düzenlediğine, yönettiğine inanan müslümanın fikri oluşacaktır. Oluşan fikrine aklen mantıken, kalben tatmin olacaktır. O zaman iman teşekkül etmiş olacak. Ben Allah'a inanıyorum, Allah benim yöneticim ve benim yaşamımı düzenleyen, yöneten O'dur. Düşüncesi, fikri, inancın temeli olacaktır. Bu konuda insan aklı yatmış olacaktır, mantığı yatmış olacaktır, kalbi yatmış olacaktır. O zaman imandan söz edeceğiz. etmeyeceğiz. O zaman Müslümanın fikrinden, Müslümanın düşüncesinden söz edeceğiz. etmeyeceğiz. Allah'ın gönderdiği ayetler liderlik konusunda kelimeyi tevhidin özünü hatırlatır. Bütün ayetler. Müslüman her konuda Allah bu konuda ne demiştir? Hangi hükmü göndermiştir? Konuyla ilgili Allah'ın bize bildirdiği bilgi nedir sorusunu sorması gerekir. Eğer düşüncesi, inancı, tevhidi esas içerisinde aklını, muhakemesini ve iradesini ve kalbini yatırmışsa sorar. Müslümanın karşılaştığı her olayı bu sorgulamalardan geçirerek gündemin alması, Allah'ın ayetlerine göre sonuçlandırması, liderinin İslam fikri, İslam inancı, İslam düşüncesi olduğunu gösterir. Fikrini, inancını oluşturan bütün bilgilerin Hükümlerin sahibi Allah'tır. Rasulün örneklediği İslam dinine ait hayatta Allah'ın liderliği, Rasulün liderliği, emir sahiplerinin liderliği gündeme gelir. Bir İslami toplum mu oluşturuyorsunuz? Müslüman toplum mu oluşturuyorsunuz? O toplumda bir liderden mi söz ediyorsunuz? Orada üç tane lider vardır. Allah'ın liderliği, Rasulünün liderliği ve emir sahiplerinin liderliği. Ama bugün Rasul yok. O zaman Allah'ın liderliği ve emir sahipliğin liderliği Allah'ın liderliğini bazı Müslüman fikir adamları fikrin liderliği olarak da dile getirmişlerdir. Çünkü Allah'ın liderliği Allah'ın kitabına göre hareket etmek anlamındadır. Temelde. İster fikrin liderliği, ister Allah'ın liderliği diyelim. Hangisi olursa olsun. Diğer liderlerin hepsinin geçerliliği Allah'ın liderliğine bağlıdır. Liderlik kabulünde Resulü dahi kabul etseniz. örnekler. Resul hayatta ve onu lider kabul ettiniz. İkisinin tepesinde Allah'ın liderliği vardır. Hem Resulün hem onu kabul eden Resulü lider kabul edenin tepesinde Allah'ın liderliği vardır. Resulün liderliğinin ölçüsü Allah'ın liderliği. Müslümanlar Allah'a bağlı, Allah'ın yolundan ayrılmayan Resulü lider kabul ederler. Ancak bu şartla Allah'a bağlı Allah'ın yolundan ayrılmayan Resulü lider kabul ederler. Müslümanlar. Resul ayetlere ters düşerse Resul'e uymazlar. Allah böyle diyor. Ama o bu konuda ben böyle düşünüyorum diyemez. Mesela Resul ayeti okuyup Allah böyle diyor ama ben farklı düşünüyorum, farklı hüküm uygulayacağım diyemez. Allah'a değil bana uyun diyemez. Kelime-i tevhid özünde asla böyle bir şey kabul edilmez. Ne yazık ki Geleneksel Müslüman kültürü Müslümanların önüne iki tane lider koymuştur. Allah ve Resul. Klasik tarih budur. Onlara göre İslam'ın iki lideri vardır. Allah ve Resul. Allah'ın ayetlerine baktığımızda Resul'ün liderliği Müslümanların geleneklerinde kabul ettiği lider değildir. Yani Allah'ın ayetleri tek tek incelendiği zaman toplumun lider kabul ediş mantığıyla Allah'ın ayetlerde söz ettiği lider aynı değildir. Toplumun lider mantığına baktığımız zaman Allah'ın Resulü Allah'ın ayetini nesedebilir Yani hükümünü kaldırabilir. Nasıl oluyor bu ise hadis ayeti kaldırarak nesedebilir Çünkü o bir liderdir, hükümrandır, şeriat koyucudur, yasa belirleyicidir, din koyucudur. geleneksel kültür böyle kabul eder. Allah'ın ayetlerine baktığımız zaman Resul Allah'ın ayetlerinden bir karış dahi ayrılmaz. Ayrılamaz. Allah'ın kitabındaki Resulün liderliği Allah'a bağlı, Allah'ın dediğinden bir karış ayrılmayan liderdir. Genel anlayış Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed İslam'ın lideridir. Elbette İslam'ın sahibi, gerçek lideri Allah'dır. Allah Maide Suresi'nin 92. ayetinde "Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin ve sakının. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüzün vazifesi apaçık duyurmak ve bildirmektir." Nisa Suresi'nin 14 ve 42. ayetlerinde kim Allah'a ve peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azaf vardır. Küfür yolunda sapı peygamberi dinlemeyenler o gün yerin dibine batırılmayı temenni ederler ve Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler demektedir. Kur'an'da buna benzer ayetler çoktur. Allah kendisine itaatin yanında hemen Resulüne de itaati şart koşmaktadır. Haşr suresinin 7. ayetinde Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size ne yasakladıysa ondan sakının, Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir diyerek Peygamber'e uymayı emreder. Tabi bu emir onun sağlığında geçerlidir. Ancak şu anda Peygamberimizin aramızda bulunarak bize hükmetmesi söz konusu değildir. Bazıları bu ayetten giderek, peygamberin hadislerinin de, İslam dininin hüküm kaynağı olduğu zevabına kapılırlar. Buradaki ayet, dinin hüküm kaynağının Resul olduğunu değil, Resul'ün liderliğinde ona itaatın esas olduğunu gösterir. Kaldı ki Allah Resulü hiçbir zaman, ayet hükümlerinin dışında hareket edemez. Nitekim Allah Araf Suresinin 6. ayetinde elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz derken Resulü Bakara 145 ayetiyle sana gelen ilimden sonra eğer onların arzusuna uyacak olursan işte o zaman sen hakkı çiğneyenlerden olursun diyerek Görüş. Maide suresinin 48. ayetinde sana da daha önceki kitabı doğrulamak ve onu koruma üzere hak olarak kitabı gönderdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen gerçeği bırakıp onların arzlarına uyma. Enam suresi 56. ayetinde de ki Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi. De ki ben sizin arzularınıza uymam, Aksa halde sapıtırım da hidayete erenlerden olmam. Enam 106. ayetinde ise Rabbinden sana vahyonlarına uy, ondan başka Tanrı yok, müşriklerden yüz çevir. Demektedir. Ayetlerde görüldüğü gibi Müslümanlar gider olan Resul'e, Resul de Allah'ın gönderdiği ayetlere göre Müslümanları insanları yönetmeye görebilir. Resulü liderliği, yönetimi, hükmediciliği. Allah'ın liderliğine, yönetimine, hükmediciliğine dahildir. Onun dışına çıkamaz. Asla Allah'ın hükümlerinin dışına çıkamaz. Allah'ın hükümlerinden çıktığında müşriklerden olur. Nitekim Enam 106. ayeti uyarır Allah, Resulü. Sakın müşriklerden olma. Sana gönderilen ayetlere uy. Yüz çevirirsen müşriklerden olursun der. Resulü liderliği, Mekke ve Medine konumuna göre farz liderlik, tavsiye liderlik olarak ikiye ayrılır. Farz liderlik, yani yönetimine uyulması zorunlu olan liderlik, hem Allah'tan gelen ayetlere hem de Medine vesikası çerçevesinde yapılan biata bağlıdır. Resulün Medine'de devlet başkanı olarak liderlik yapması ölümüyle bitmiştir. Ölümünden sonra devletin başına geçen imamlar, yani devlet başkanları, farz liderlik yetkilerini sürdürmüşlerdir. Tavsiye liderlik hangi dönemde olursa olsun? Yani ister Medine dönemi şartlarında Müslümanların devletinin olduğu dönemde ister Mekke dönemi şartlarında Müslümanların başka bir devlet çatısı altında yaşadığı dönemlerde olsun. Hangi dönemde olursa olsun? Bütün dönemlerde Müslümanlara tavsiye edilen Müslümanlar Birden fazla iseler aralarında istişare, sek ve idarede mutlaka birini kendilerine lider seçsinler anlayışı öne çıkar. Seçilen lider farz liderlikteki gibi emretme, cezalandırma hakkına sahip değildir. Yapacağı iş saygıya, sevgiye, yiyakata dayalı olarak Müslüman topluma başkanlık yapmaktır. Bütün hepsine değil, bölük bölük fark etmez. Bir tane olması şart değil. Birden fazla bir Müslüman bir grup varsa hemen orada o işleri düzenleyen, işlerin aralarındaki ilişkileri düzenleyen, organize eden veya bugünkü işte moderatör diyorlar ya, mesela bir sohbet anında sohbeti ortaya koyan, onu yöneten moderatör diyorlar. Onun gibi hemen biri orada organize etmelidir. Sohbet ediyorsa sohbeti, bir iş yapılıyorsa bir işi değilse herkes kendi kafasına göre. Amaç herkesin kendi kafasına göre hareket etmesini önlemek, ...birlikte karar alıp uygulanmasını gerçekleştirmektir. Zaman içinde Müslümanlar, farz liderlik ile tavsiye edilen liderlik kavramlarını birbirine karıştırır. Ve karıştırdılar. Farz liderlik, Müslümanların devletinin varlığında kendilerine biat edilen liderlerdir. Bunlar devletin başkanı ve onun atadığı yöneticilerdir. Günümüzde henüz Müslümanların devleti olmadığı için farz derlikten söz edilemez. Her ne kadar. Bazı toplumlarda kendi devletlerinin olduğunu, Allah'ın yasalarını uyguladığını iddia eden toplumlar vardır. İran gibi, Siyaristan gibi veya başka bazı ülkeler gibi. Ama Kur'an'ın özü içerisinde meseleye baktığımda şahsen ben, Müslümanların Allah'ın kitabı Kur'an'a göre bir devlet kurdukları ve yönettikleri inancında değilim. Farz-i derlik yok diye de Müslümanlar kendi başlarına ekabir olamaz. Müslümanlar birbirleriyle iyilik, doğruluk üzerinde birleşmek üzere topluluk oluşturmak zorundadırlar. Allah Müslümanlara bunu emreder. Ancak oluşan bu topluluklarda liderler devletin varlığındaki liderler gibi davranamazlar. Ne var ki günümüzde Müslümanların başındaki liderler, devletin görevlendirdiği liderlerden daha beter Müslümanlara liderlik yapmaktadırlar ki bu durum toplulukların kısa zamanda dağılmasına, Müslümanların birbirine girmesine neden olur. Böylece her topluluk parçalanarak birbirlerine düşmanlaşmaktadır. Oluşan birlikteliklerdeki lider hegemonyası, kendileri gibi düşünmeyenlere karşı sapık, dinsiz olarak bakmaları, bilinç ve bilgi düzeyinin ayetlerden uzaklığının şartıdır. Bugün Müslümanlar, Resul'ün Mekke'deki liderliğinin özelliğini anlamak zorunda. Ancak o zaman kendilerine yön veren insanlar tarafından yanlışa düşürmelerine engel olabilirler. Müslümanlara yön verecek liderler hangi konumda olursa olsun Allah'ın hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri gerekir. Liderler kendi hükümlerini Müslümanlar üzerinde din adına egemen kılamazlar. Onların hükümleri ayetlerin ortaya koyduğu özlerin dışına çıkamaz. Allah Yönetmeyi de, yönetilmeyi de eleştirmez, tuşlamaz. Müslümanların birlik içinde olmalarını, aralarında sürekli istişarelerde bulunmalarını, bir binanın taşları gibi kenetlenmelerini, safları sıklaştırmalarını ister. Tabi buradaki saf, namazdaki saf değildir. Ayette kastedilen saf, Allah'ın taraftarlığı, ayetlerin taraftarlığı, müminlerin taraftarlığıdır. Namazda Aynı çizgide durup da aklı, kalbi, hayalleri, düşünceleri, inançları başka taraflarda olanlar Allah tarafından eleştirilmişlerdir. Allah yöneten Müslümanın da, yönetilen Müslümanın da ne üzerinde yöneteceğini, ne üzerinde yönetileceğini bilmesini esas alır. Yani Allah'ın ayetine baktığımız zaman ister yönetici insan olsun, insan, ister yönetilen insan olsun. Neye göre yönetilecekler? Neye göre yönetecekler? Bu konuda Müslümanların bilinçli olmasını ister Allah. Bilgili olmasını ister. Ne Müslüman yöneticiler ne de yönetilen Müslümanlar cehalet içinde olamazlar. Zaten dinin gönderilmesindeki amaçlardan biri cehaletin o sıran kaldırılmasıdır. Cahillik dine yakışmaz. Ama maşallah bugün cahillik dine çok yakıştırılır. Hele öyle insanlar vardır ki ağızlarından çıkan sözlere baktığın zaman donar kalırsın. Bilmem kaç tane üniversite bitirmiş, profesör, doktor, doçent olmuş veya belli kariyerler üstlenmiş. Sohbet ediyorsunuz veya televizyonlarda sohbet ediyorlar. Konu din konusuna açınca, ya kusura bakmayın ben bu konularda fazla bilmem ben dinin cahileyim diyor. Ama ben ailemden aldığım terbiyeyle iyi bir Müslümanım nasıl oluyorsa dininin cahili olan birisi iyi Müslüman olmakla övünebiliyor ise siz artık anlayın. Yani arkasından ne söylenebilir? Bütün o diplomaların hiçbir faydası yoktur. Dine hakaret etmiştir. Çünkü din cehaleti istemez. Dininin cahili olan bir insan da iyi bir Müslüman olmakla övünemez. Çünkü bilmediği şeyin iyiliğini bilmez. Sadece laftır yani. Başka bir şey değildir. Yalandır yani. Yalan, sözle dine yaklaşmak, dine hakarettir. Kendisini insanın küçülmesidir, dine hakaret etmesidir. Ama bunun farkında değildir çünkü zaten itiraf etmekdir, cahildir. Dünyada her türlü bilgiyi, bilimi, meziyeti öğrenmek için dört dönem insan Allah'ın kitabını öğrenmek için bir defacık dönmez. Bir diploma için 25 yılını, 30 yılını paralar harcayarak kazanmak için yürüyen insan Allah'ın dinini öğrenmek için bir adım atmak istemez. Ama elhamdülillah Müslümandır ve de iyi bir Müslümandır. Eğer ailesinden etik değerleri yüksek bir aile terbiyesi gördüyse o aile terbiyesi nedeniyle de işte harama uşkur açmadıysa, sinahı yapmadıysa şunu etmediyse bunu etmediyse ha iş işmesi normaldir biliyorsun. Yani toplumda iş işmesi normaldir. Namaz kılmaması normaldir. Oruç tutmaması normaldir. Bir işte harama uşkur kötü sayılır. Onu yapmadıysa kendisini iyi bir Müslüman görebilir, iyi bir insan görebilir. Ve de din konusunda cahilliğini itiraf ederek de dürüstlük yapar ve bundan da utanmaz. Müslüman, Allah'ın liderliğinde insanları hak ve adalet içinde yönetmeye, ayetlerden bir karış ayrılmamaya özen gösterecektir. Yönetilenler de Allah'ın liderliğinde ayetler doğrultusunda hak ve adalet içinde yönetilmeyi isteyecekler. Yönetenleri bu bilinçle bilgiyle kontrol edecekler. Aksi olursa anında karşı duracaklardır. Çünkü aksi Allah'ı tanımamak, ayetlerin dışına çıkmaktır. Ama gelin görün ki ayetlerin bu özünü ehli sünnet değiştirmiştir. Sakına fitne ve fesat çıkmasın. Onun için zalim de olsa ben Müslümanım dediği müddetçe lidere isyan edilmez. Bitti. Zalim de olsa fark etmez. Günümüzdeki mezhep, tarikat, cemaat yapılanmaları ne yazık ki bu özlerin dışındadır. Yapılanmalar yönetilenlerin cahil bırakılmaları esası alayanır. Özellikle Allah'ın gönderdiği ayetlerin cahili olmak, mezhep, tarikat, cemaat yapılanmalarının ortak özelliğidir. Şöyle etrafınıza bakın. Nerede bir mezhep yapılanması, nerede bir tarikat yapılanması, nerede bir cemaat yapılanması varsa, ortak özelliği Allah'ın ayetlerinden uzaklaştırmaktır. Onun için Müslümanlar öncelikle nasıl yöneteceğini yönetileceğini bilmeleri Allah'ın ayetleriyle kendilerini güçlendirmeleri gerekir. Zira nasıl yöneteceğini yönetileceğini bilmek İslam içinde olmak veya olmamakla ilgilidir. Aksi halde yönetici tanrlaştırılır, yönetilenler kullara kulluk yapar hale gelir. Yönetilenler kullara kulluk yapmaya başladığında kelamayı tevitte ordadan kalkar. Evet arkadaşlar bugün buraya kadar diyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sizlere iyi geceler diliyorum.